olan Muhammed İbni Abdullah Allah ona rahmet eylesin. Ona adavet, ona düşmanlık, ona buz besleyen insanlar ya cahil onun davetini okuyup tanımamış, bilmemiş kimselerdir. Ya da onun davetini, hakikatini neye çağırdığını bilip o davete tevhide davete apaçık bir şekilde Adavet, düşmanlık, buzeden eden kimselerdir. Yani bu iki ihtimalden başkası yok. <gülüyor> Bizler Muhammed İbni Abdülvehhab'ın Allah ona rahmet eylesin, masum olduğunu iddia etmiyoruz. Ona taassup etmiyoruz. Ancak kendisinin yaşanmış olduğu dönemde yaşanan şirki tezahürün, dışa vuruşun, yaşandığının Çözümünü çok iyi çözümlemiş. Onunla alakalı Seleften çok zengin nakiller yaparak bunu kendi çağını ışık tutarak ve ardından sonra gelen çağlara da kitaplarıyla ışık tutarak başarmış bir alim olduğu için Selefi Salih'in yolundan giden bir alim olduğu için seviyoruz. Onun dışında hiçbir anlamda bir taassup anlamında onun masum olduğunu iddia etme anlamında bir iddiamız yok. Diğer ilim ehlinin, alimlerin de kimi zaman hata ettiği gibi, yanıldığı gibi o da hata etmiş olabilir, yanılmış olabilir. Ama bu onun davet etmiş olduğu davetin aslında değil. Yani tevhide davette değil. Olabilir, kimi zaman bir hadis Buhari'de demiştir, Müslim'dedir. Buhari'de değildi, değildi gibi. Ana olarak, ana tema olarak, ana konu olarak insanların insanlara, kulların kulla ibadetten, ubudiyetten, Allah'a ibadete davet etmiş bir alim, büyük bir alim. Bugün insanlar onun davetini, onun insanları çağırmış olduğu tevhid davetini ya bilmedikleri için ya da bilip de bu hakikati ona buğz edip düşmanlık ettiği için ne var Bu büyük alime düşmanlık etmektedirler Bu büyük alime davet edip düşmanlık beslemektiler. Halbuki bakmak lazım. Bu alim ne demiş, neye çağırmış? Neye davet etmiş insanları? Hayatını neye adamış? Birçok iftiralar atılmış bu mazlum bu imama, bu alime. Sünnet inkar ettiği ile alakalı iftiralar atılmış, şefaat inkar ettiği ile alakalı iftiralar atılmış, İngiliz ajanı olması ile ilgili iftiralar atılmış. Bunların hepsi iftiradan öteye geçmemiş, geçmez de. Çünkü Allah hamdolsun ki yazmış olduğu kitaplar ortada. Biraz insapt olan kimseler alır, açar, okur, görürler ki yani Sünnet'e tazim var, Sünnet'e ihtiram var, şefaati inkar etmediği bir şey yok. Bunlar hepsi düşmanları tarafından atılmış iftiralar. Bizim de memleketimizde bazı akımlar, tasavvufi akımlar çok olduğu için, yaygın olduğu için bu akımlarda ibadetin yalnızca Allah'a yapılması gerektiği hususunda yapılan konuşmaların, yazılan kitapların e, kitaplardan hoşnut olmadıkları için e, bu işin başı olarak Muhammed İbni Abdurrahab'ı ondan daha önce yaşamış olan 500-600 sene önce yaşamış olan İbn-i ne görmekteler? Baş düşman görmekteler. Yani bu iki alim aslında ümmet içinde gelmiş. Bu hakikati söyleyen binlerce alimden ikisi. Bunlar biraz daha olayı konuyu böyle sistematik olarak yazmışlar. Kaleme almışlar, da elif etmişler. Bir de allah Teala bunlara tevfik vermiş, muvaffakiyet vermiş. İbn-i Teymiye'ye öğrencileriyle muvaffakiyet vermiş. Muhammed İbn-i abdül da öğrencileriyle, torunlarıyla ve kurulan devletle tevfik, muvaffakiyet vermiş. i̇bn Bunların ikisi daha çok böyle göz önünde bulunur ama bu iki alimden önce yaşamış binlerce Selef alimler. İmam Bukhari'ler, İmam Müslimler, Ebu Davud'lar, değil mi? İmam Şafi'ler, Ahmet İbn Anbeler, Abdullah İbn Mübarekler, Fudail İbn İyadlar, Said İbnül Müseyyebler. Yani sabah kadar saysak sayarız onların isimlerini. Onların söylemiş olduğu şeylerden farklı şeyler söylemiş değiller. Bu alimler, bu iki alim. Ama zamana... E, bidat ehli bu iki alime daha çok ne yapmakta? Hücum etmekte. Çünkü ikisinin Muhammed bin Abdülhab'ın ondan önce yaşamış İbn-i kitapları daha böyle konular çok net bir arada derlenmiş, toplanmış e, yaşamış oldukları topluma böyle balyozla vurmuş gibi vurmuşlar insanlar ne olduklarını şaşırmışlar. Hala birçok insanlar to e, uyanamamış kendini toparlayamamış durumda yani. Hala Muhammed bin Abdülhab'ın adaveti düşmanlığı var bazı kesimlerde. Bir de isim takılmış Vahabilik diye. Değil mi? Ee, sanki böyle vahşi, canavar e, bir topluluk gibi nitelenmeye çalışılıyorlar. Tabi buna harici, IŞİD gibi, El-Kaide gibi topluluklarda ne olmuş? E, kendini güya, selefi göstererek, tevhid davetini kabul eden insanlar olarak göstererek bu daveti de zedelemişler. Zedelemeye de devam ediyorlar. İnsanların birçoğu e, Tevhide davet deyince neyle karıştırıyor? İşte Irak'taki Işıt'la karıştırıyor. Daha öncesindeki El-Kaide ile karıştırıyor. Aynen. Selefi davetin bunlarla bir alakası yok. Selefi davet tevhide davettir. İnsanları Allah'a ibadete çağırmaktır. İbadette Allah'ı birlemektir. Yalnızca onun önünde boyun eğmektir. Yalnızca zillet halinde ona ibadet etmektir. Dua etmektir. Yani selefi davet, selefi salihinin asrına dönmek. Sahabenin çağına asrına dönmek. Nebi Aleyhisselam'ın öğrettiği, tebliğ ettiği dine dönmektir. Onun için bizim de akidemizde, itikadımızda, menhecimizde çok açık ve net olmamız lazım. Biz buyuz, buna inanıyoruz ve bunu söylemekten de gocunmamamız lazım. Utanmamamız lazım. Çünkü bu akide sahabenin akidesi. Çünkü bu akide sahabeden sonra gelen altın çağların nesillerin Ebu Hanifeler'in, Şafiler'in, Malikler'in, Ahmed bin Hanbel'lerin akidesi. Bundan ne olmayacağız? Gocunmayacağız. Evet.